Görünen dünya, işitilen dünya Gözün ve görmenin kendi başına gelişmesi diye bir şey vardır. İnsan her zaman her istediğini göremez. İnsan gözü kendi gelişmesi içinde belli bir aşamaya varmadıkça hiçbir dünya görüşü, bir üslup değişikliği ortaya koyamaz. Gözle çalışmaya kabiliyetli olmak demek, buna doğuştan yetenekli olmak ya da olmamak demek değildir. Bazı kimselerin görsel sanatlara karşı tabi bir duyarlılıkları vardır. Fakat böyleleri doğuştan kabiliyetli besteciler kadar nadirdir. Görsel duyarlılık, mavi göz, kumral saç gibi ırsiyet yoluyla geçen esrarlı bir istidat değildir. Nasıl İngilizce konuşma bilgisiyle doğmamışsak, öylece görme usulü bilgisiyle de doğmuş değiliz. Sadece nasıl İngilizce konuşulacağını öğrenme yetisiyle doğarız. Tıpkı nasıl görmemiz gerektiğini öğrenme yetisiyle doğduğumuz gibi. İngilizceyi eğitim ve çalışmayla öğrenebiliriz ama aynı öğretim metodundan görsel sanatlar için evde veya okulda yararlanamayız. O öğretim usulü olmazsa konuşacağız diye anlaşılmaz sesler çıkarır ve işitme yoluyla bağıntı kurma gücünü elde edemeyiz. Görsel yolla anlaşma yeteneğimiz de çalışma ve eğitim eksikliğinden aynı derecede etkilenir. Fakat bu görsel sanatlara karşı ırsiyet yoluyla edindiğimiz duyarlılığı hangi eğitim metodu geliştirebilir? Bunun için önce görmeyi, bakmayı değil, görmeyi öğrenmeliyiz. Bakmakla görmek, gevezelik etmekle konuşmak gibi ayrı şeylerdir. Bakmak demek sadece bir otomobilin çarpmasından korunmak, Gazete haberlerini okumak ya da televizyonda eğlenmek için gözlerimizi dışarı çevirmek demek değildir. Bakmak, her gün yürüdüğümüz sokan fotoğrafını görünce tanıyamamak, yalnız vitrinlerini görüp binanın içine girememek demektir. Görme ancak gayretle elde edilebilecek bir iştir. Görmeyi öğrenebiliriz. Önce basit şekilde çevremize bakarak başlar, her gün karşılaştığımız şeyleri inceleyebiliriz. Ancak bir masaya sadece bakıp nasıl bir şey olduğunu otomatik şekilde algılayarak ondan bir imge elde edecek yerde biçimini incelemeli, masa üstü düzeyine dikey bacakların nasıl bağlandığına, köşelerin nasıl birleştiğine, oymalarına dikkat etmeliyiz. Görmek, gözümüzü alabildiğini açmaktan ibaret de değildir. Asıl gözümüzü neyin üzerinde yoğunlaştıracağımızı düşünmeliyiz. Eğer görmek istiyorsak, Gözümüz ve zihnimiz beraber çalışmalı. Nasıl görmek gerektiğini yalnız kitap okumakla öğrenemeyiz. Görmeyi kendimiz görerek öğrenmeye başlarız. Nasıl görmek gerektiğini öğrenmek için aslında yapacağımız şey görsel biçimlere kendimizi alıştırmaktır. Bu alışkanlığı çevremizdeki nesnelerle temas miktarını sürekli şekilde arttırarak elde ederiz. Bir öğretmenin veya tenkitçinin gözüyle yani iğrete olarak görme, bize güvenilir bir alışkanlık, sağlam bir tecrübe vermez. Görsel imgeler dünyasında emniyetli ve içten görüş tecrübe ve bilgisini yalnız kişisel deneylerimizle sağlayabiliriz. Nasıl görmek gerektiğini öğrenmek, bir sanatçının tabi olduğu eğitimden farklı değildir. Gerçekte sanatçı, bu kabiliyeti kazanmaya başkalarından daha hazır bir zihin yapısıyla doğmuş olabilir. Ama o da görsel biçimlerle aynı alışkanlığı kurmak zorundadır. Sanatçı daima çalışmalar ve gözlemler yapar. Doldurduğu kroki defterleri bu pratik çalışmasının delilleridir. Bir elmayı süratli birkaç çizgiyle göstermek, bir üzüm salkımının yapısını bir fırça vuruşuyla belirtmek doğuştan gelen bir özellik değildir. Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız. Ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçek üstücü ressam Magritte, Düşlerin Anahtarı adlı resminde, sözcüklerle görülen nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır. Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız nesneleri görüşümüze etkiler. İnsanların cehennemin gerçekten var olduğuna inandıkları orta çağda ateşin bugünkünden çok değişik bir anlamı vardı kuşkusuz. Gene de onlardaki bu cehennem kavramı yanıkların verdiği acıdan olduğu ölçüde ateşi her şeyi yutan, küreden bir şey olarak görmelerinden doğmuştur. Gene de sözcüklerden önce gelen ve sözcüklerle tam olarak anlatılamayan görme uyarıcılara karşı mekanik bir tepkide bulunup bulunmama sorunu değildir. Görme eylemi ancak gözünün retinasını ilgilendiren sürecin küçük bir bölümünü alırsak böyle tanımlanabilir. Yalnızca baktığımız şeyleri görürüz. Bakmak bir seçme edimidir. Bu edimin sonucu olarak gördüğümüz nesne her zaman elimizle dokunabileceğimiz bir nesne anlamında olmasa da ulaşabileceğimiz bir alana getirilmiş olur. İnsanın bir şeye dokunması demek kendisini o şeyle ilişkili bir duruma sokması demektir. Gözlerinizi kapayın, odada dolaşın. Dokunma duygusunun, durağın, sınırlı bir görme biçimine dönüştüğüne dikkat edin. Tek bir nesneye değil, nesnelerle aramızdaki ilişkilere bakarız her zaman. Görüşümüz sürekli olarak canlıdır, hareketlidir. Her şeyi çevresindeki bir çember içinde tutar. Bulunduğumuz durumda bizim için orada var olabilecek her şeyi gösterir bize. Bir şey gördükten hemen sonra aynı zamanda kendimizin görülebileceğini de fark ederiz. Karşımızdakinin gözleri bizimkilerle birleşerek görünenler dünyasının bir parçası olduğumuzda bütünüyle inandırır bizi. Karşıdaki tepeyi gördüğümüzü kabul edersek o tepeden görüldüğümüzü de kabul etmemiz gerekir. Görüşün iki yanlılığı konuşmanın iki yanlılığından daha baskındır. Çoğu zaman karşılıklı konuşma bu görme-görülme işlemini dile getirme çabasıdır. Sizin her şeyi nasıl gördüğünüzü benzetmeyle ya da doğrudan açıklama çabanızla onun her şeyi nasıl gördüğünü anlama çabanızdır. Görünen dünya da bizim kendi faaliyetlerimizin sonucudur. İşitilen dünya da aynı şekilde bizim kendi faaliyetlerimizin bir sonucudur. Dil dışarıya çevrilmiştir ve başlıca da görünen dünyaya yönelmiştir. Şeyleri kelimelerle düşündüğümüzden, var olsunlar, olmasınlar, görülsünler, görülmesinler, her çeşit şeyleri düşünebiliriz. Geçmişteki ve gelecekteki şeyleri düşünebiliriz ve bunlar üzerinde konuşabiliriz. Keza mekan bakımından pek uzak olan şeyler üzerinde de konuşabiliriz. Zaman ve mekanı bize açan sadece dildir. Konuşma ve düşünmede görülür dünyanın doğrudan doğruya olan tesirinin yükünden kurtuluruz ve geçmişteki ve uzaktaki şeylerden bahsederiz. Görmek subjektif bir olgudur. Bir başka insan mekanın bir başka yerinde durduğundan benim gördüğümün aynını tıpkı tıpkısına göremez. Ama kelimelerimiz başkaları tarafından işitilir. Biz de başka insanların kelimelerini duyarız. Bir şey söylediğimiz zaman başkalarının da bizim gibi aynı düşünceleri olduğuna emin olabiliriz. Başka insanlara gördüklerimizi de söyleyebiliriz. Dil, benim görülen dünyamı başka insanların düşüncelerinin içine ulaştırır. Bildiklerimizin çoğunu başkalarından biliriz. Çünkü onlar bize bunu söylemişlerdir. Bu her türlü kültürün ve her türlü ilerlemenin şartıdır. Kelimelerle birlikte bir şeyi göremeyenler ve kelimelerle bir şeyi düşünemeyenler dille varlık dünyası arasında bir bağ kuramazlar. Bu nedenle ancak varlık dünyasında bir şey gören ya da görebilen bir insan dille varlık dünyası arasında objektif bir bağ kurabilir. Bu objektifliği kaybeden yani varlık dünyasında bir şey göremeyen bir kimse dili de gelişigüzel kullanır. Bir şeyi kendi öz diliyle gören ve düşünen bir insan, o şeyi kendi diliyle mutlaka anlatabilir. Bir şeyi, düşünülen ve görülen bir şeyi, kendi diliyle anlatamayan bir kimse, ezbere gören ve ezbere düşünen, yani varlık dünyasında bir karşılığa dayanmadan söz söyleyen, yazı yazan kimsedir. Çünkü insan bir şeyi görür ve düşünürken, dille birlikte görür, birlikte düşünür. Ancak sonradan daha uygun, daha keskin anlatım şekilleri aramak söz konusu olabilir. Düşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur. Bir insan topluluğunda düşünme ve görme, bilim ve felsefe, sanat ve teknik yoksul olduğu ölçüde dilde yoksuldur. Çünkü böyle bir durumda dilin varlık dünyasıyla, Hayatta olan ilgisi azalır ve varlık dünyasına başka insan gruplarının düşünüş ve görüşü aracılığıyla varılmak istenilir. Bir insan varlık dünyasında peşin olarak kendi diliyle, kendi gözüyle bir şey görmeli. Bu göz ne Arap, ne Acem gözü olmalı ne de frenk gözü olmalıdır. Bunu başaran bir insan hiçbir sıkıntı ile karşılaşmaz. Çünkü dili geliştirecek Kelimecilik değil, dilin taşıyıcısı olan insanların düşünme ve görmeleridir. Bir dille ne kadar düşünülür ve ne kadar görülürse, o dil de o ölçüde gelişir. Çünkü görme ve düşünme ile dilin gelişmesi arasında bir paralellik vardır. Dünün aydını Arapça ve Farsça düşünmüş, dilimize bol sayıda bu dillerden birçok klişeler sokmuştur. Bugünün aydını Fransızca, İngilizce, Almanca düşünmekte, bundan dolayı da dilimize bu dillerden, özellikle Fransızcadan yine çok sayıda sözcük sokmaktadır. Ya da dil ırkçılığı yaparak sözcük uydurmakta ve yakıştırmaktadır. Bütün bu yanlış yollarda yürümeyi önleyebilecek, bütün bu karışıklıkları ortadan kaldıracak biricik dayanak, düşünme ve görme bağımsızlığıdır. Her aydına düşen iş, bu bağımsızlığı kazanmaktır. Yani kendi diliyle düşünmek, kendi diliyle görmek, düşündüklerini, gördüklerini kendi diliyle anlatmaktır. Dilin resme ilişkisi sonsuz bir ilişkidir. Bunun nedeni sözcüklerin kusurlu olması ya da görünenle karşılaştırıldıklarında aşırı ölçüde uygunsuz olduklarını göstermeleri değildir. Ne dil ne de resim birbirinin terimlerine indirgenebilir. Ne gördüğümüzü söylememiz boşunadır. Çünkü gördüğümüz söylediğimizin içine hiçbir zaman yerleşmiş değildir. Ve söylediğimizi imgeler, mecazlar, benzetmeler kullanarak göstermeye çalışmamız da boşunadır. Çünkü onların göz kamaştırıcılıklarını edindikleri mekan, gözlerimizin önümüzde açtığı mekan değil, söz diziminin ardarda gelen öğellerinin belirlediği mekandır. Ve bu bağlamda uygun bir ad, Sadece bir oyundur ve bize işaret etmemize yarayan bir parmak sağlar. Başka bir deyişle kişinin konuştuğu alandan baktığı alanı gizlice geçmesini olanaklı kılar ve bir başka deyişle de sanki eşdeğerliymişler gibi birini ötekinin üzerine katlamamızı sağlar. Gördüğümüz gördüğümüz müdür? Bu bir pipodur. Mudur. Çok bildik görüntüleri, imgeleri göz önüne sermek ama bu görüntülerin tanınabilirliği de olanaksız, akıl dışı ya da anlamsız birleştirmelerle hemen yıkıma uğratılması ya da tartışılır hale getirilmesi. Görülemeyene görünenden daha fazla önem vermek ya da bunun tersini yapmak için bir gerek yok. Önemini kaybetmeyen, görülen ve görülmeyenin gerçekte çağrıştırdığı ve belki de gizemi çağrıştıran düzen içinde şeyleri birleştiren düşüncenin ilkece çağrıştırabileceği gizemdir. Sanat, görüneni kopya etmez, görünür kılar. Duyu verilerinin bize objeleri verebilmesi, yani duyu verilerinin bir şeyin vasıfları olarak bu şeyle belli bağlantılar içinde kavranması, anlayış kabiliyetinin işidir. Anlayış kabiliyeti, duyu idraklerinin objesini kavramamızı sağlayan bir kabiliyettir. Kavramsız idrak kördür demek, düşünme olmasaydı sadece duyu verileri bize objeyi veremezdi demektir. Bize verilen duyu verilerinde bir düzen kuran bağlantı formları olmasaydı idraklerimiz rüya bile olamazdı. Duyu verileri objektif bir düzenden yoksun olsaydılar bazı karışık rüyalarımızda içine düştüğümüz karışıklıktan daha bir şaşkınlık içinde kalırdık. Bilinç olayları hep bir şey üzerinde bilinçtirler. Bir şeyi görmeden göremem. Bir şeyi işitmeden işitemem. Bir şeyi düşünmeden düşünemem. Her bilinç her zaman bir konu, bir nesne bilincidir. Bir nesneye yönelimdir. Bilincimizin bağlantı kurduğu şeyin var olması gerekmez. Örneğin mitolojik bir hayvan tasarlayabilirim. Öyleyse bilinç bağlantısı iki var olan şey arasındaki bir bağıntı olarak düşünülmemeli. Burada temel olan bilinç edimi ile bilinç nesnesidir.